13. kaset. Eûzu bİllahİ min Bismillahirrahmanirrahim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 Peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: Ey Rabbimiz inandık. Artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz. Vma lana nü ummül bil Allahı vma jana min al-ḥaqi vnaṭmę ayyi yudahilana Rabbına m'a al Biz Rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken neden Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım? Fa athabahumullah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru halidin fiha wa İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ya eyhellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma halallahullahu lakum wa la ta'tadu innallaha la Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı Temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي أَنْتُمْ بِهِ Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inandığınız Allah'tan korkun. La yu'ahidukum Allahu billahi fi aymanikum, vakin yu'ahidukum bima'qattum alayman. فكَفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden on yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da üç gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Ye. Yeah. Ayyuha ladinamanu, innam alkhamu ve almayser ve alacab ve alazlam, ve alacab ve alazlamurjesum, min amal al Ey iman edenler içki kumar putlar fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz İnne ma yuridu eşşeytanu en yuqia beynekumü'l-adavete ve'l-bığdâ fi'l-hamri ve'l-meyseri ve yasuddakum وَيَصُدَّكُمْ Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki, Peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir. لَيْسَ <gülüyor> Eza ve ve ve İman edip salih amel işleyenlere haram olan şeylerden sakındıkları imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde, haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever. Ya. Ayyuha ladinaman la belunnakum Allahu bşeyim min alcayd tenaluh aidi kum tenaluh aidi kum ve rmahp kum liyâlem فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için, sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa, ona acı bir azap vardır.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 فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ قَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ Efe Allahu amma selef vallahu azizun ey iman edenler siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin sizden kim onu bilerek öldürürse Kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kâbe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere, içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki, O ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır. Üpillälekum saydul bhrı ve ve hurma. وَاتَّقُوا اللّٰهَ Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınızı Allah'tan korkun.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 Allah, hürmet edilen bir ev olan Kâve'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları, insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir. اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve yine bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ma'al عَلَى illa اِلَّا الْبَلَاغُ Vallahu ya'lemu ma tubduna ve ma Peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir. Ul la yastavi'l khabithu ve't tayyibu ve law a'jabaka khabith فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا أُولِ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ Ey Muhammed! De ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri! Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ya ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır. Sizden önce de bir kavim onları sormuş, sonra da inkar edip kafir olmuşlardı. مَا جَعَلَ اللهَّهُ مِ بَحَِةِ وَل سَائِبَتِ وَلَا وَصلَتِ وَلَا حَ وَلَا وَصلََةِ وَل حَامِ وَلَََّّينَ كَفَروا يَفْتَرونَ علىى لا يَعطِلُون Allah, kulağa yaralıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler, Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.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 Onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat ed�endiği zaman onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse Yaa ay yehal Ladin amanu alikum anfusukum la yzrukum ma zlla <Sessizlik> ıdah tedey tum ila Allahı Ey iman edenler. Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ya eyyühellezîne âmenû şehadetü beyniküm İzâ hadara ahadakumul mevtuhînel vasiyyeh İfade, "Hapıra, ahdakum, ölüm, hâna, vasiyet, iki, dua, adil, min, kum, veya, akrani, min, gayr kum, veya, akrani, min, gayr kum, تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن لا لا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الْآثِم۪ينَ Ey iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada, başınıza ölüm musibeti gelirse, Sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz. فَإِنْ guthr əla, annuh ma isthqal, ithman, fəaxhran yquman maqamahumaa, fəaxhran yquman maqamahumaa min al-ladîn isthqal عليهم فَيُقَسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi, bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ <Gülüyor> لَا Bu hüküm, şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez. Yevme yecmeu'u'llahu'r rusul fe yekulu ma zaa ucbetum kalu la lana kalu la lana innaka enta allemu'l guyub Allah'ın peygamberleri toplayıp size ne cevap verildi diyeceği gün onlar bizim hiçbir bilgimiz yoktur Gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin derler. İd qala Allahu ya Isa ibn Maryem ezkur <gülüyor> ni'meti alayka wa ala validetika iz ayyadtuka bi ruhil qudus. İz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nas fi'l mahdi wa kehla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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ Allah o gün şöyle der. Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni ruh-ül kudüsle desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi. Wa iz awhaytu ila al-hawarin an aminu bi wa rasuli qalu amanna wa shahadna annana muslimun Hani havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da, iman ettik, sen de şahit ol ki, biz Müslümanlarız demişlerdi. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا min مِنَ السَّمَاءِ o alâ tekkullâhe in kuntum O zaman havariler, ey Meryem oğluysa Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O da eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun demişti. Waldu en ne kulemin heve tapinkulu bu ne nemeen Padaada katene Wa nemeen Pa soda kate kune aley hemine Onlar da şöyle dediler. Biz istiyoruz ki ondan yiyelim kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım. قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَا اِدَتَمْ Meryem oldu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım. Bize gökten bir sofra indir ki, gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ Allah şöyle buyurdu. Ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ اَاَنْ تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فقد علمته تعلم مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ Allah kıyamet günü ey Meryem oğlu İsa insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir haşa seni tenzih ederim benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin. Ma qultu lehum illa ma amartani bihi an a'budu Allahar rabbi ve rabbakum ve kuntu aleihim ma dumtu feehim فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin. ''İn tu'azzibahum fe innehum ibaduke ve in teğfir fe inneke entel azizul eğer onlara azap edersen, şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ Allah buyurur ki, Bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Lillahi mulkussamawati vel ve وَهُوَ <gülüyor> Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. O'nun her şeye gücü yeter. En'am Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için, hayvanlar anlamına gelen en'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir. Elhamdülillahi'llezî halak's Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kâfirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. Huvallazi halakakum min tinin summe qada ajlan ve ajlum musammen inde thumma entum temterun O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz. وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ma تَكْسِبُونَ o göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir. <gülüyor> Kafirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe... 10'dan yüz çevirirlerdi. Fa kad kezzebû Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.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 ve arsallınsımaa عليهم dararı ve jallınsı anhara tajrimi teptim fahlakna hum fahlakna hum bednubim بَعْدِهِمْ aşanı bğdihim Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık. Vallu nazzelna alaik kitab fi qirqasi, falmasuuhu b لَقَالَ laqal al لَقَالَ kafarou, laqal al-ladzina kafarou in haza Ey Muhammed. Sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler. وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı. <Sessizlik> Eğer biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük. Ey Muhammed! Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alayı aldıkları şey mahvetti. <gülüyor> Sen deki, yeryüzünde dolaşında yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir gör. Qullemma fi al-asma wal-ard qulillah katba ala nefsihı al-rahmeh. La yajma annakum ila yom al-qiyaamet la de ki göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine deki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir. قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ Qul inni umirtu an akoun awwal man aslam min al De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine. Şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de ve sakın ortak koşanlardan olma Ul De ki ben rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. Ve Her kim o günde azaptan geri çevrilirse Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur. Ve iyiem ses Allahu bilurdim feleeşi felehu. Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ <الْخَبِيرُ> O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır. قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً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 قُلْ اِنَّمَا De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle. O ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمْ <gülüyor> Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Allah'a yalan yere iftira eden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse ise kurtuluşa eremezler. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ تَزْعُمُونَ Bir gün onların hepsini toplarız. Sonra ortak koşanlara ''Hani iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede?'' deriz. Sonra onlar ''Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz ortak koşanlar değildik.'' demekten başka çare bulamazlar. Oğr, kif kذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uydurdukları putlar da onlardan uzaklaşıp gitti.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 ئِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ onlardan seni dinleyenler de vardır biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler. وَهُمْ ينهون عنه وينأون عنه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Onlar, insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar. وَلَوْ اَذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen. Mal bedalahum ma min ruddu adu Hayır daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır. Onlar dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz demişlerdi. ولاو تروا اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون جابلenin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen Allah bu gerçek değil mi der onlar, evet, Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da, o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der. Qad خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءْتُمُ السَّاعَةَ تا إذا جئتهم الساعة بقتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek, dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Bakın, yüklendikleri günah ne kötüdür. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ خَيْرٌ يَتَّقُونَ تَعْقِلُونَ Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır düşünmüyor musunuz vad ene allemu la ey muhammed Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. وَلَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُلٌ Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana Peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَقَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَنَّ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْلَمَ أَوْ سُلْلَمَ فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيهُ بِآيَهِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma. On dördüncü kaset. Ağozu bin Allah min Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir sonra hep ona döndürülürler. وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sendeki." ki. Şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir fakat çokları bilmezler. Ve memen debet fi'l ardı ve la ta'iri ytiru bi cenahihi illa ummun emsalukum Ma faratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمُنْ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir. De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin. Bel iyahu ted'un feyekşefu ma ted'un ileyhi in ma tüşrikun. Hayır. Sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz. Vala kad ersalna ila ummin min qablika feahadnahum feahadnahum bil ba'si vad ila biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Flem ma nesu ma zukru bhi, ftahna عليهم abowab deubi nehu ve kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi. قل ارئيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون اي محمد دكي eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir, ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar. قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْ لَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ de ki Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse zalim topluluktan başkası mı helak olur Ne dersiniz Ve ma nursilul murseline illa mubşirin ve munzirin Faman amena ve asliha fela havfun aleihim ve yahzanun Biz Peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, fasık olmaları sebebiyle onlara azap dokunacaktır. Kullâ e'kûl lakum indi hâzâin ullâhi ve la e'lemul g'ayb ve la e'lemul g'aybe ve la e'kûl lakum inni melekun in et Tebi'u illa ma ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz? ve بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar. ''Ola tatarudin الذin yedعون ربهم bilgoda'ti wal aşii yuridun وجahah maa alayka min hesabihim min şeyin wa maa min hesabik alayhim min Akşam sabah, Rab'lerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ <gülüyor> böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi? Ve izâ câe'a'llezîne yu'minûne bi'âyâtinâ fekul selâmün aleykum ketebe rabbukum alâ nefsihir rahme Ketab Rabbıkmıza Nefsi Rıhmete, Annu Manamil Min Kum Sou Amb Jhalat, Thum Metab, Thum Metab Min Ey Muhammed. Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de, Size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun. De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam, aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum. Kul inni ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim siz ise onu yalanladınız acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir hüküm sadece Allah'a aittir o hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır ullev enne indima tasta'cilun bihi laqdi al-emru bayni ve baynakum vallahu a'lemu bi'z-zalimin De ki: Sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir. Ve yanında gaybın anahtarları vardır. Onları ancak Allah bilir. Ve karada ve denizde olanları bilir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي غُلُمَاتِ الْأَرْضِ ولا رقب ولا, وَلَا رَقَبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَقَبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مبين. Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak O bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ الْيُقْضَىٰ اَجَلٌ مُسَمَّنْ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Geceleri sizi ölü gibi uyutan... Gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir. وَهُوَ <gülüyor> الْقَاهِرُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَضَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا, توفته رسلنا وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar. Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız onundur. Ve en çabuk hesap gören de O'dur. قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا فَدَعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ deki kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz. De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır sonra da siz ona ortak koşarsınız ul huvel kadir ala an yeb'at min feuqikum aw min tahti arjulikum اَوْ tahti تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضُ اُنْضُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp, Size birbirinizin hıncını taktırmaya kadir olan da yine odur. Bak iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz. Wakthab bihi Ey Muhammed. Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.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 Ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Allah'tan korkan kimselere, o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.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 Leyse lha min doni Allahi waliy, vla şafi'ug, vla tağdil kullu adil Allah yu'xh Lehum şerabum min hamim ve azabun alim bima kanu Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'anla öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostluğu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır. ق الأأَنَدَع مِن دُون اللهِ مَا لَا يَ وَلَا يَضّونَا وَنُ رَدُّ على أَعقابِنَا وَنُرَدّ على أَعقَابِنَا بَعْدَ إِذهَ داَانَ اللهَّهُ كََّذ استْتَهوَت الشَّياقين Kellesi istehwatu şeyatinu fi al-ard hirran lehuh acabüy yedgounuhu ila huda etna. Qul inna huda Allahi huwa huda alamin Ey Muhammed, deki Allahı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım sendeki doğru yol sadece Allah'ın yoludur bize de alemlerin Rabbine teslim olmamızı emredildi وَاَنْ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ <تُحْشَرُون> Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur. وَهُوَ الَّذ۪ي gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur bir şeye ol dediği gün hemen olur. Onun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız onundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاه۪يمُ لِأَب۪يهِ اٰزَرَأَتَ اتَّخِذُ اَصْنَامًا آلِهَةً اِنِّينَ Ara k ve İbrahim babası Azere demişti ki sen putları ilahlar mı ediniyorsun şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. Vakıdakı <gülüyor> nuri İbrahim, mlekut el-Semawat ve el-Arḍ, ve liyakun min al Biz İbrahim’e, kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için, göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk. Felenma janna alayhil leylu raa Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. <gülüyor> Felemma afla qala la illen yahdini rabbi la akuna min alqawmid dallin Ayı duarken görünce işte bu benim Rabbim dedi ama o da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi felemmâ râ eşemse bâzigaten qâle hâzâ rabbî hâzâ ekber فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تشركون <gülüyor> Güneş'i doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim, dedi. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُحَاجُنِّي فِي اللّٰهِ وَقَدَ هَدَانُ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, ''Beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz?'' dedi.'' وَكَيفَ تَخَافُونَ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. <gülüyor> i̇şte güven iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır Onlar doğru yoldadırlar işte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir. وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنْ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْرٍ biz ona İshakı ve İshaınn olduğu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسَ Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi. İsmail, Elyesa Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik. <gülüyor> i̇şte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi. Olaik al-ladin ateinahumu al-kitab ve al-hukm ve al-nubuwa, fain yekfur bhiha olaik, fadawakkalna bhiha İşte onlar kendilerine kitap. Hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kâfirler onları inkar ederlerse biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız. Ulâikallezîne hedallâhu febihdâhum ıktideh. Kul lâ eselukum aleyhi ecren in huve illâ zikral lilâlemîn. İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.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 Qul man anzal الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللّٰهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar, Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki, Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip, bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları, daldıkları sapıklıkta oyalansınlar. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ ati <gülüyor> Bu Kur'an Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.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 Vlo teraizı zallımon fi gumaratı elmeot ve elmelak tabası o aydihim ve elmelak tabası o aydihim axrjo اَلْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, ''Bana da vahyedildi'' diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, Melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin, Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نُرَامُكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَمَا نَرَامَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءً لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ Onlara şöyle denecek. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir. İnn Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz? ve husbana. Karanlığı yarıp sabahı çıkaran odur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayıda birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da odur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık. Ve o'dur ki, sizi tek bir nefisten yarattı, o da istirahat ve depo yeridir. Biz ayetleri o sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْ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 nuxrju مِنْهُ hab mutraqba وَمِنَ minan nuxlimi tlihaq ve nudaniye ve cennet min aynab ve cennet min aynab ve zeytun <Sessizlik> <Sessizlik> gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi onunla bitirdik Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır. Vejgalu Lillahi şurakal Jinn ve xulqhum ve xurqu Lhu bannin ve bannatin biwair il. Subhanhu Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa! Onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir. Bediüs semavati vel ard enne yekunu lehu veledun ve lem lehu sahibe وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir. Zalikumullahu Rabbukum la ilahe illa hu Khaliku kulli şeyin fe'buduhu ve huve ala kulli şeyin vakil İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir. <gülüyor> Gözler O'nu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır. قد جاءكم Onlara من ربكم deki şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir Kim görürse kendi lehine kim de körlük ederse kendi aleyhinedir Ben sizin başınızda bekçi değilim Ve ve ve Ey Muhammed sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz. اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ وَاَعْرِضْ عَنِ Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُمَا اَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل. Eğer Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin ve la tesbül ladin yedgûn min doni Allah faysbül Allah adwa علم كذالك زيّنال كل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir. وَاَقَسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جاءت لا يؤمنون. Eğer kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed! Sen onlara, ''Mucizeler ancak Allah'ın yanındadır.'' de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz? Ve ve ve fi Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de. İlk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.